hafdu halal hata ve celaldan hıfzı himaye eyleye senlerimiz gelip ellerimiz ellerimizle ayaklarımız ayaklarımızda. kemiğ azalarımız birbiriyle elveda elfırak dediği gün gözlerimiz semaya dikilip yavrularımızın boyun büktüğü gün buyurun aşkına duyu ve Rasulü kelimesi ile cümlemizde husnû hatmeler tevfiğiyle, tevfiğne refiğiyle. "Bana Nabi, ﷺ, Allah ﷻ ﷺ benden ﴿الجنة﴾, Allah ﷻ ﷺ benden ﴿الجنة﴾. Allah ﷻ ﷺ benden ﴿الجنة﴾. Allah ﷻ ﷺ benden Efendimiz, Allah'ın sevgilisi, habibi, dostu bizim de kıymetli peygamberimiz bu hadisi şerifinde ne buyuruyor? Dikkat edelim. Men nesye's salate Kadın, erkek. Men geldi mi köle cariye herkese şamildir. Men salate aliye benim üzerime salavat-ı şerife getirmeyi bir kimse unutursa, yani hiç Peygamberimizi hatırlamıyor, sevmiyor ki hatırlamıyor, sevseydi hatırlardı. Bir kimse neyi çok severse onu çok konuşur bilirsiniz ya, neyi çok sever onu çok konuşur. Beylisine var da bak, Bahçeciler daima elmadan bahseder. Şu kadar ton oldu, kilosu şuna gitti, filanıkı şuna gitmiş. Çünkü zihni daima onda. Oyuncular muhabbeti koyunda daima koyunda. Bizim koyunlar filan yaylada, filan çobanımız, filan mallarımız şu, o daima onda. Hanını seven hanından, Hamamını seven hamamında, ayaklarımızda, kemiğe arzalarımız birbiriyle elveda, elfırah dediği gün, gözlerimiz semaya dikilip, yavrularımızın boyun güptüğü gün. Buyurun aşkına. اشهد اَلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اَشْهَدُ اَلَّا اَلَّا Kelimesiyle cümlemize husn hatimeler tevfik eyleye peygamber ateyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. efendimiz Allah'ın sevgilisi habibi dostu bizim de kıymetli peygamberimiz bu hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Dikkat edelim. Men nesiye salata Kadın erkek Men geldi mi köle cariye herkese şamildir. Men nesiye salata aleyye Benim üzerime salavat-ı şerife getirmeyi bir kimse unutursa Yani hiç Peygamberimiz'i hatırlamıyor. Sevmiyor ki hatırlamayıyor. Sevseydi hatırlardı. Bir kimse neyi çok severse onu çok konuşur bilirsiniz ya. Neyi çok sever onu çok konuşur. Beynisine var da bak. Bahçacılar daima elmadan bahçeler. Şu kadar ton oldu. Kilosu şuna gitti. Filanıkı şuna gitmiş, çünkü zihni daima onda. Koyuncular muhabbeti koyunda ya, daima koyunda. Bizim koyunlar filan yaylada, piyanchobanımız filan mallarımız şu, o daima onda. Hanını seven hanından, hamamını seven ve vesair insan niye muhabbeti varsa onu çok konuşur. Peygamberimiz böyle değil de diyor, وَنَّسْيَ السَّلَاةَ عَلَيْيَةٌ Bir kimse benim üzerime bu dünyevi olan sevgileri tercih eder de beni unutursa, ahta tarihal cennet, tarihli cennetin yolunu şaşırır. Yarın ahirette cennete gideceğim derken cehenneme gider. Çünkü dünyada beni unuttuğu için. Peygamberimiz unutulacak gibi değil. Onun, onun bizde çok hukuku var, hakkı var. Zindan olan dünyaya güneş geldi o, güne verdi. Ve mevsel neke illa rahmete lil alamin Onun için hiç ve güç gitmeyen, hiçbir şeylerle güdesilmeyen bir hakkı var da. Onun için salavat-ı şerife getirmeyenlerin zararı çok büyük. Yani cennetin yolunu şaşırmış olur. Böyle bitiriyorum burayı. Sizi daha çok incitmemenin için. Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'inden kalan yerden başlıyorum. Estağfirullah, Bismillah. salate ve السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ Sadakallahu'l-Azim. Mevla şöyle buyuruyor. O mümin-i kamiller, o mümin-i kamiller namazı şeraiet ve edeple eda ederler. Kamil mümin ise namazları edepli olur, erkanlı olur. Dün biraz temas etmiştim. tadili erkanlı olur. Namazı dürüst kılanlar, kamil müminler. Kamil mümin olmayan camide bir türlüdüler, bahçede bir türlütılar, tarlanın başında bir türlüdılar. Hiç bir elini neyi doğurmaz. Öyle namaz kabule şayan değil. Buradaki riya olur, Allah riyanın için kabul etmez. Oradaki de acele olur, onun için kabul etmez. Yani سَمِعَ اللّٰهُ مَنْ حَمِدَهُ Sübhanallah, رَبَّنَا لَكَ diyecek sünnet olan, bu ikisini bir söyleyecek, böyle durmazsa namazı kabul olmaz, kadın olsun, erkek olsun, birini doğrultmazsa, iki secdenin arasında Subhanallah diyecek kadar durmazsa, tadil erken bozulur. Mühim olan ibadetimiz de bu olduğu için dönüp dönüp bunun üstüne geliyoruz, görüyorsunuz da ikinci fıtraya geçiyoruz. Ve min merazatnahum Verdiğimiz rızıktan hakka mümin olanlar, verdiğimiz kendine, verdiğimiz rızıktan evet. Başkalarına da nasip ederler, verirler. Kendimden veriyorum zanneder ya, benden veriyor onu. Anadan doğunca çulun var mıydı paren pulun? Seyran'ın sözü. Anadan doğunca çulun var mıydı? Var mıydı paren kulun? Yani cıçıblak doğmadın mıydı? Tanrı yarattığı kulun verir, rızkın, komaz, maçardı bilmemden. Mevla vermez mi onu ben birdim diyor boynuna bir anda mahretsen yani acık kırılsan da kazabetsen bir anda ataşlara vurur cahil cahil yakar malını bir anda yani yok eliveririm kül ederim kömür ederim bunun için diyor benim verdiğimden beri kullarım diyor Allah benim size verdiğim bir adam sana bir sermaye vermiş de sana sermaye vermiştim ya yani yüz bin lira. Onun bin lirasını plana ver. Hiç sorunlu etmezsen ben derim o parası çünkü. Allah sizin elinizde olan bütün rızıklar diyelim diyor. Fatirlere, tükaralara, amalara gelip isteyenlere verirken kendi malından veriyorsun zannetme benden veriyorsun onu diyor. Ben de kabul ediyorum senden razı oluyorum. Yani veren benim. nun vel kalem ve me yasturûn. Salakallâhu'l-azîm. Bu ayeti Celîle'de, İlmullah'tan nazar bir hikaye var, Mevlamız'ın bu hikayesi. Kullarım duysun diye, orada ayetlerini okuyamayacağım, mahalini söyle söyleyip geçeceğim. Memleket, memleket, bir memleket. Büyük bahçe sahibi tek kişi var. Tek kişi var. O mahallede, o kariyede başka kimsenin de bahçası yokmuş. Amca o kadar merhamatlı insan ki boğazından geçmezmiş. O Allah'ın verdiği elmalar, armutlar, üzümler, çeşitli meyvalar boğazından geçmez. Gün geldin mi Kur'an-ı Kerim'de, gün geldim mi çığırır. Çığırın memleketi, gideceksin, biz elmaları, armutları filan indireceğiz. Herkes ihtiyacı olan meyvayı bizim bahçeden getirsin evine. Bu kadar şahit. Yalnız ben altına <gülüyor> film sereceğim, iteği sereceğim, sul sereceğim. Onun üstüne dökülen benim haricine çıkan ne kadar varsa neyse o onlar. Bütün millet gidermiş oraya, sanallar, azıcığı çulun üstüne neden dökülür? Daha çoğu dışarıya geliyor. Herkes yüklerini, heplerini doldururlar, getirirler, kemale afiyetle gelirler ve çok da dua ederler, dua ederler. Annemiz bizi ıslah için böyle dirdi, oğlum cevizimizin, gayısımızın hangi tarafı çok bitmiş derdi. Yolun üstüne inen dallar çok bitmiş. Orayı yıllarda ondan çok bitiyor. Gördün mü oğlum? Sakil olursanız Allah size çok mal verir. Pakil olursanız Allah malı elinizden alır. Bunun için diyor. Yani o dallar bile öyle biter. O adamın da ağaçları böyle bitiyor bir şey iniyor iyice anlayın. Kur'an-ı Kerim bu ama sizin seviyenize söz olarak indirdim. Karim dışarıda konuşturmasan katlanmazsan ben camide konuşandan hiç katlanamam. Açılın bir aşkı lan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül rasulü kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Tevfikine refik etti ya Rabbi babaları ahhete intihar etmişti. Saldı vereyim. Üç oğlu kalmış. Büyük oğluyla ikinci ortancın oğlu meyva inme zamanı geldi. Babamızdan alışkın bu millet bizden meyva götürmeye. Ne yapacağız şimdi? Büyük oğlan demiş ki benimden mi az demiş sular kana. Ortancılı oğlan demiş ki Bizimden mi vergisini neye veriyor da dibini deptiriyor? Güçcü olan demiş ki, babamın yolunu terk etmeyelim. Babam nereden gittiyse biz oradan gidelim. O sahiydi biz de sahiy olalım, milleti yine çığıralım. Aynı onun gününde varlık biz yine yetiyordu. Şimdi o gelince ahirete gizli bunu gizli gider indirirsek, Allah'ım kain olmaz, belki kain sen, sen, bildiğin yok. Ne kadar para döktüm ben onun mücadelesine, neye, suyunu sulattırana kadar, ne çektim dergisini ne kadar, ne diyorum ben sen bildiğin yok, ne boşuldan filan demişler, kovmuşlar onları. Gece diyor, çıktılar, gizli geliyorlar. Allah, Kur'an-ı Kerim'inde tercümalı Kur'an'ınız varsa, yani tefsiriniz varsa lûn vel kalemi ve meyasturun ayetini okun, orada bulursunuz. Bu gece böyle giderler, hayvanlar üstündeler, kendiler kimseye duyurmazlar. Lokmamız nasip olmasın kimseye. Biz de babamız gibi diyelim mi Fikirsiz adam ellere yedirdirdi, biz yedir demek diyor ve yedi yollar. Gecenin paranlığında varmışlar. Bahçe yeşillik yok, simsiyah bir hal var bahçede. Biz yanlış gelmiştik demiş. Yani yolu yangıl mı sıf gelirken? Biz kendi bahçemize değil, başka bir yere gelmiştik. Biz yanılsak hayvan kısmısı yanılmaz. mı? Evden çıktı mı karanlı bozda, huzurdan aşa keb o bir yolu pek görür böyle karanlıkta zıtti karanlıkta girebilir. Onlar yanılmaz doğru geldik diyor. Yabulen diyorlar uçum olana. Yanlış gelmişsin işte bizim bahçeye benziyor mu bahçe görmüyor mu diyor. Siyah diyor. O diyor ki biz yanlış yolda evdeyken'e yanlıştık diyor. Yani. Evdeyken yolu yanlış yolu yanlış gittik diyor. Yani kalbiniz babamızın yaptığı gibi yapmayalım diyiniz ya. İşte o zaman yanıldınız siz diyor. Bahçe o olmayo ya. Fikriniz yanlıştı. Babalarımızın gününde tabaklar elde öyle. Hacı Kamil Hoca'nın evinden Hacı Abuz Hoca'nın evinden Şık Mustafa Efendi'nin evinden Salim Hoca'nın, Hafız Ali Hoca'nın O zenginlerin evinden Hep böyle tabak tabak yemek Kim tıkarak ona böyle Giderdi. Bunların başında görürdüm Ben bu gözlerimle Şimdi tek tabağa rast gelemiyorum Tek sahana rast gelemiyorum Onun için Hemiz zengin olduk Hemiz kahriyimizden Tamağımızdan yetmiyor diyor yetmiyor bu yetmez bize diyor. Anahtınız olsun 22 bak 20 demiyorum. 22 fara vardı listede yazdı. Bugün benim evimde yarın bunun evinde oğrul heybün bir evde davat onlar. vallahi. Ramazan-ı Şerif'te. Her gün bir evde davata giderlerdi şimdi bir tecip karanın elini biri tutmuş da götürüp de akşam elinde yemek yedirttiğine ben gözümden şahit olamadım siz olduğunuzda bana denk ki hocam ben görüyorum filan efendi öyle götürüyor yet efendim kalmadı ki götürecek eski efendiler biz getirdik dar günde sapa gibi yaşadılar memleketimizde isim almaya hacet yok ta Adana lan Huzurdan haşa mekbir üstünde arpa getirdiler, ürtdüler. Yine onu biçirdikleri zaman çığırırlar bizi şefinden o hayvan iki tecik devlet getiriyordu sadece bana Şimdi moturlar üstünde, paturlar üstünde geliyor. Simsiyah bir habbe diyor, bir diyor ben sana duymuyor mu? Baştır yok, zeketi yok, bir şey yok. Zekatım var öyle demeyim. Hep de gelme. Öyle olsun verelim diye diyorum ben. İnşallah sabah tam açılmış. Bakmışlar ki bahçeye kanaatımız olsun Mevlamız Kur'an'ında haber veriyor. kara ateşte yanmış gibi ağaçta siyah yanmış. Allah bir ateş indirmiş. bahçeyi kül kömür in kül kömür etmiş. Siz babanızın gittiği yoldan gitmediniz değil Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bunun için Mevlamız diyor ki buyuruyor ki ''Ellezine yuqimûne salata ve mimme razaknâhum yunfikûn'' Evet. Verdiğimiz rızıktan nefaka verirler. Hakka mümin olanlar başkalarına nasip ederler. Benim değil budur. Allah verdi bunudur. Kırkta birini ayırır, tonlarla elma var, tonlarla elmalar var, bu sene pancarlar gibi oldu, su yok diyorlardı. Allah hudretinden, dabanından sulamış, hudretinden sulamış, bağırınca i̇mir, imir, i̇mir İmre'nin özrü de yok. Yine adam altı lira, altı buçuk lira, iki lira veriyor. hoca altı lira, derdi, derdi, der, der diyor. E burada hocam da senin akrabanın da ne ver canım diyor ki bir çarşıdan ne yiyorsan zengine göre on lira olsun ver de müslüman elini alınca oh Allah razı olsun onu olan oğlum eksik olmaz korkma yani onu olan eksilmez artar diyorum ben sana hatta mümin olanlara Allah tarif ederken nefakada verirler Ay, ayet-i sabikada, evvel geçen, Allah zikrolununca kalbi titreyen, Kur'an-ı Kerim okununca imanı artan, ve alâ rabbîm yetevekkâlûn, cemî umurunda Allah'a tevekkül eden, mü'min-i kamiller, namaz-ı şeraitiyle kılan, verdiğimiz rızıktan başkasına da, başkasına da lütufta bulunan bu ayette geçen ulaike oldu mu yukarıdakılar demekten hakka. hakka mümin olanlar bu başkası kendine süs vermesin yani ben hakka müminim zannetmesin böyle olursa mümin namazı çok doğrultular ve devamlı kılarsa Verdiğimiz rızıktan zekatını, sadakasını verirse, sadakasını verirse, Allah zikrolununca kalbi ürperirse, ayet okununca imanı artarsa, Allah'a da tevekkül olursa, senin kaderindendir yarabbi bu derse, takdirim böyleymiş derse, sahil olmalı. Musibet insana gelir. Musibet gelir. Yebne Adem, ey Ademoğlu oğlu, mellem yarza bir kazayı, başınıza kaza veririm de razı olmazsanız, onu ben veriyorum, evladı da ben veriyorum, gelini de ben veriyorum, çocuğu da ben veriyorum, her şeyi ben veriyorum size. Bunları hep ben veriyorum. Evet. Yebne Adem, mellem yarza bir kazayı, başınıza kaza veririm de razı olmazsanız, feza, ceza ederseniz beni mi buldun ya Rabbi derseniz Ebne Adem bir yarzabi gaza'yı yaz bir ala belâ'yı bela veririm de sabretmezseniz o sizi olgunlaştıracak o bela yetiştirecek başınıza bela gelmiş olgunlaşıp yetişip Allah ibadetinizin neyi yordur dur bakalım, başına bir musibet vereyim yakasını, başını, saçını mı yırtacak, senden geldi. Ya Rabbi razı. Çekerim bunu. Diyecek mi bakalım? Bellem yazza bir gazayı, Bellem bir ala belayı, Bellem neşkür ala nuamayı, nimet veririm de şükretmezse, bela veririm sabretmezse, kaza veririm razı olmazsa, nimet veririm şükretmezse, ''Benden başka bir Allah arasın. Ben onu bu diye kabul etmiyorum.'' diyor Allah. ''Benden başka Allah arasın.'' Bakıyorum, hacem miyim, hocam miyim, başına bir sıkıntı geldi mi, çehresi? Allah'tan geldi, ne uğralım kardeşim? Öldüyse Allah öldürdü. Oğlum ayrıldıysa Allah o günahlarmış, takdiri ayrılmış. Öz mı saklısın, oğlumu bir şey ol Allah'a karşı canım. اِلَا تَوَجَّهْتُ عَبْدَمْ Abidi, عَب۪يد۪ bir kuluma teveccüh ettiğim zaman, bir kulumdan razı olacağım zaman, Hadisi i okuyorum. Ben, efendim, اِلَا تَوَجَّهْتُ عَبْدَمْ مِنْ عَب۪يد۪ Kullarımdan bir kuluma teveccüh ettiğim zaman, kusibeten fi bedenihi, bedenine bir hastalık veririm onu. Razı olacaksan hasta olurum hasta etmezse evfi beledihi evladını neyi hasta ederim evladını öldürürüm hasta ederim razı olacaksam o gevurlar geliri geliri yaşar müslümanın başı musibetsiz olmaz daima musibet gelir evfi beledihi evfi malihi yahut da malına büyük zarar veririm veren benim diyor Allah testak Böyle he, bir sabrın cemilin sabrı cemil ile karşılarsa güzel sabrıla sen verdin ya Rabbi bunların hepsini yani veren de sensin bu musibetleri veren de sensin annemi babamı öldüren de sensin bana her şeyi takdir eden sensin ya Rabbi der de sabrı cemili tasavvuf kitapları Eve girdiğim zaman musibetli adam kim olduğu belli değil, o da iller gibi naşaklı durursa ona sabrı cemil diyorlar. Böyle sabrı dersem... İsteh yeyütü yevmel kıyameti. Yevm-i kıyamette okulumdan ben haya muamelesi buyururum, utanırım okulumdan. Utanma muamelesi yaparım demek yani. Utanmadan münezzeh de o benden değil ben ondan utanma muamelesi yaparım. Malına zarar verdin, evladına zarar verdin, vücuduna zarar verdin, hep senden geldi diyor. Ben o kulumdan ahirette utanma muamelesi yaparım. En asbalehu mizanan en şerlehu divana onu için mizan gurma onun sevabını günahını gözüne gösterip de utandırmam onu. ''Ev ejra lehu divane'' ''Huzuruma de'' ''Şöyle huzurma dikip de'' ''Sen niye böyle böyle yettin?'' ''Demem ona'' ''Çünkü onun gözünü almışsın ben, gözünü kırıkmışsın.'' ''O da senden geldi ya Rabbi'' demiş. ''O gözü eğma olan senden geldi'' demiş. Bir saat tahammülü bitecek, gözünü açıp kadar bir sene nafile oruç tutmuş Nasıl namaz kılmış kadar sevap oluyor. İki gözünün yerine cenneti verdim diyor onlara. Bunun için böyle felç olmuş, topal olmuş, trafik kazası geçirmiş, ezilmiş, ölmüş, vefat etmiş, yetmiş onların aileleri saçını başını yırtma değil. Ya Rabb senden geldi. Şükür şehit oldu. 70 tane akrabasını kurtaracak değil. Yemlin olurlardı eskiden. Şimdi de böyle daima ağlar, sızlar, sinirlerce geçmez. Hakka mümin olanları tarif ediyor biz size. Öyle mümini dağıtıyor Allah. Ulaike humül müminüne Hakka mümin bunlar. Lehum derecatun inde rabbihim. Rabbilerinin indinde onlar için cennet geleceleri var. <gülüyor> yani sırf dünyada böyle tahammüllü iyi olduğu değil. Cennette dereceler var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve mağfiretün ve rizkun kerim. Taksiratları mağfiret ve cennette la yu'at ve la yu Rızıklar vardır. Tükenmez, bitmez rızıkları da diyor ona vereceğim cenneti alada. E Musib hasta olan, trafikten büyük tehlike geçirip ölen, sıkıntılara maruz kalan kimseler yok mu? Onlar yarın ahirette mükafat alırken sıhhatlı olanlar, ah yarabbim, ah biz de makaslarla doğransak da şunlara verilen sevap bize verilse diyecekler. Cennet-i kapısına varmışlar. burada kana fakirim diye ceza peza etmemiş. Ellere verdin de bana vermedin ya Rabbi de diyememiş. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Âleminin râbbısı benim. Ötekini zengin etmesem idi, yoldan çıkardı da onun için zengin ettim. Tahammül edemezdi. O de fakir etmesem de zengin etsem midi, neden gelmezdi. Ben onun için fakiri, e, zengiri ben ayarladım. Kudretimle diyor Allah. Yani bak birçok insan anadan doğunca kulun var mıydı paren kulun, tanrı yarattığı kulun verir rızkın, olmazla açar. Boyrazı var tipisinin, hikmeti var hepsinin, tanrı kısmet hapusunun, kimin ürter, kimin açar. Ona ezelden rızkımızı vermiş, kimini örter, kimini de açar. Açılır baktığımız bir kur, sıkıştıkça sıkışmaz ya, sebepler halk eder Mevla, kerem babın kapatmaz ya, sana yalvardım Allah değildir rızkısın hali. Rızıksız kul yaratmaz ya, Allah ama anlayamadık herhalde. Açığını bahtımız bir gün böyle koymaz Allah bahtımızı açar da yani biz de <gülüyor> bahtımız bir gün böyle koymaz Allah bahtımızı açar da yani biz de zengin oluruz biiznillah. Allah bahtımızı açar. Açığını bahtımız bir gün sıkıştıkça sıkışmaz yani. Yani sıkıştıkça Allah kulunu sıkıştırmaz ya. Bir hasta kadınların neyin kalbi çok dar olur? Nereden yiyeceğiz? Nereden içeceğiz böyle? Tam usuz. Bizim mahallede bir amma var demez. Bütün fanatı kadar fanatı var.